De şey Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnelhamdülillah. Nehmedhu ve nesta'inuhu ve nesta'firuhu. Ve ne'udu billahi min şurur <gülüyor> enfusuna ve min seyyat-i amalina. Ve men yehdihillahu felamudillaleh ve men yudlil felâhâdiyeleh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerikeleh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulü. <gülüyor> يا أيها الذين آمنوا تقول الله حق قاته فلا تموتون إلا ضعف المسلمون يا أيها الناس تقول ربكم الذي خلقكم من نفس واهرة وخلق من حازر جحاب بث منهم رجالا كثيرا ونساء تقول الله الذي تصالون به والإرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا تقول الله بقول صديق Yuslih lakum a'ma lakum Ve yagfir lakum Zunubikum Ve men yutu ve rasulahu Fegad faze fevzan azimâ Emma ba'd İnne as-saqal hadithi Kelamullah Ve hediye Hedi Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem Ve şerrel umuri muhtesatuhâ Ve kulle muhtesetin bid'a Ve kulle bid'atin Ve kulle Kardeşler, Bukhari'den okuyacağımız hadisler abdestle ilgili ikinci dersimiz bugün olacak. İlk hadisimiz Ebu Katade radıyallahu gelen, bendeki numarası 121 olan hadis. Ebu Katade radıyallahu dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden birisi bir şey içtiği zaman su kabının içine, içtiği kabın içerisine nefes vermesin, onun içine solumasın ve Sizden biriniz helaya geldiği da helada Zekerini yani uzvunu Sağ eliyle tutmasın Ve sağ eliyle de Temizlik yapmasın İstincar dediğimiz temizliğini Sağ ile yapmasın Aleyhisselatü Vesselam'ın burada birkaç Mevzuyu ihtiva eder Bir kısım edebi husus var Abdest babı ile ilgili olan kısmı Abdesti gerektiren Bir mevzudur ki Tuvalet ihtiyacı Tuvalet ihtiyacı esnasında Birincisi temizliğimizi Sağ elleriyle sol elle yapacağız Bir diğeri de Allah Azze ve Celle Hakkı beyan etmekten hayal etmez Bunların mutlaka beyan edilmesi gerekir Her ne kadar bunlara konuşmak Bizlere ağır geliyorsa da ikincisi de Tuvaletimizi yapma esnasında Gerek büyük abdest gerek küçük abdest Sağ kullanmayacağız salimiz elimiz Uzvumuzu, zeker dediğimiz uzvumuzu Tutma maksatta kullanmayacağız bu yasaklanmıştır Osman radıyallahu anh şehit edileceği esnada kendisini şehit etmeye kasteden insanlara hitaben bir kısım hususları hatırlatıyor onlardan birisi de bu ben Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bunu işittim o günden beri sağ eline dokunmuyorum diyor Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisine olan müjdelerini hatırlatıyor yani ben sizin öldürmeye çalıştığınız birisiyim ancak Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam beni öldü benim için cenneti vaadetti ve, ve ben ondan işittiğim bazı şeylere özen gösteriyorum, dikkat ediyorum diye onlara bir hadisse bir şeyler söyledi. Ancak o azgınlar onu dinlemediler. Osman radıyallahu anı şehit ettiler. Bu kısa hatırlatmadan da e, anlaşıldığı üzere sağ elle organımıza dokunmayız, cinsel organımıza. Aynı zamanda temizliğimizle sağla yapmayız. Bunların hepsi sol elin işleri. Sol elle yapılacak işler ki bunlar edebe riayet ed etmek isteyenler için bir ikazlık uyarıdır. Aynı zamanda konumuzla alakası olmayan bir husus geldi ki su içmek isteyen veya su gibi bir sıvı içmek isteyen kişi su kabının içerisine nefes vermeyecek. Bu yasaklanmıştır. Ya nefes verme ihtiyacı hissedersek bu sefer su kabını ağzımızdan uzaklaştıracağız öyle nefes vereceğiz. Biliyorsunuz su ve benzeri sıvılar içerken Aleyhisselatü Vesselam bize üç yudumda içmeyi öğretir. Yani başımıza dikip, lık, lık, lık, lık değil de, bunu üç yudumda yani üç parçada içecek şekilde içmemizi ve her bir arasında nefeslenmemizi öğretir. Su kabının içine hoh diye veya fuh diye su nefes vermeyeceğiz. Gerek ağzımızdan, gerek burnunuzdan. İçme adabı da budur. 122. oğlu hadisimiz Ebu Hureyye radiyallahu anh'tan gelmekte. O der ki, Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ihtiyacını gidermek üzere çıktığı zaman tabi oldum. Peşinden gittim. O bir yere giderken arkasına dönüp bakmazdı. Ben ona yaklaştım. Beni fark edince dedi ki bana taşlar e, bu birkaç taş getir ki onlarla temizleneyim. Veya buna benzer bir ifade kullandı. Ve bana kemik ile tezek getirme. Getireceğin şey taş olsun. Özellikle getirmemen gereken husus şeyler ise Taş ve tezektir diyerek sözüne devam etti. Ben de elbisemin eteğinde ona taşlar getirdim. Onun yanına bıraktım ve yanından uzaklaştım. O ise ihtiyacını giderdikten sonra benim getirdiğim o taşlarla temizlendi. Geçen hafta bahsetmiştik. Bu hafta tekrar hatırlatmakta fayda var. Her ne kadar bizim bu yöremizde, ülkemize suyla temizlenmek meşhursa biliniyor ise de özellikle su ihtiyacı olan yerlerde veya suyun kıt bulunduğu arazilerde açık arazilerde büyük abdesti bozduktan sonra temizlenmek için özellikle tezek ve kemik türü şeylerin kullanılması yasaktır. Aleyhisselam bundan bizi sakındırmıştır. Kendisi sakınmış ve bizden bizimden sakındırmıştır. Bunun da gerekçelerini açıklamıştır. Önce önceki hadislerimize bir kısım değinmiştik bunlar çünkü cin Müslüman cin kardeşlerimizin yiyecekleriydi kemik, tezek ise Müslüman cin kardeşlerimizin binitlerinin yiyecekleriydi bu şekilde açıklanıyor bize e, suyun e, bulunması zor olan imkanların dar olduğu veya açık arazi gibi ortamlarda çöl gibi ortamlarda bağ bahçe gibi ortamlarda su bulamaz isekler veya su kıtlığı yaşıyor iseker eğer bu durumda arazideki bulabileceğimiz malzemelerden yaralanabiliriz. İşte taştır, ağaç parçasıdır, yapraktır, ottur. Bunlar gibi şeylerle temizlenebiliriz. Bunlar caizdir. Özellikle yapmamız gereken bir, dikkatmemiz gereken bir adat, hedef var ki bu hadise o geldi. Tezek ve kemikten sakınacağız. Tezek ve kemiği temizlemek maksadıyla kullanmayacağız. 123 nolu hadis Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh'dan gelmekte. O da şöyle dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem tuvalet ihtiyacı için gittiğinde bana kendisine üç tane taş bulmamı emretti. Ben de iki tane taş buldum. Üçüncüyü aradım ama bulamadım. Bu esnada bir tezek parçası, kurumuş bir tezek parçasını buldum ve onu getirdim. Nebi Aleyhisselatü Vesselam benden iki taşı aldı ama verdiğim teze attı ve bu pistir dedi. Onu kullanmaktan sakındı. üzerine konuşmaya değmeyecek. Az önceki yaptığımız izahın aynısını söyleyeceğimiz, aynısıyla ifade edeceğimiz hususlar burada da var. Tezekletenin temizlenmesi yasak olan hususlardır. Buna dikkat etmek gerekir. Buna sakınmak gerekir. 124 Nolu Hadis'te i̇bn Abbas radıyallahu anhadan gelmekte o der ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem her bir organını birer sefer yıkama şekliyle abdest aldı. Biz buna yeterli abdest diyorduk. Abdest için gerekli olan adet diyorduk biliyorsunuz. Her bir organın gerek elimizin, gerek yüzümüzün, gerek kollarımızın, gerek ayaklarımızın e, yıkanma adedi en az birdir. Bu abdest için yeterli bir sayıdır. Uzuların tam olması şartı, tam yıkanması şartı ve birer kere yıkanması yeterlidir. Var ise yadi üzere. 125 nolu Abdullah bin Zeyd el-Ensari radiyallahu anh'tan gelen hadise ise o şöyle buyurmaktadır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ikişer ikişer yıkayarak abdest aldı. Demek ki abdest uzuvlarının ikişer kere yıkanması da yapılabilecek şekillerden, uygulanabilecek şekillerdendir. Bu ise birer birer yıkanmasından daha üstün daha faziletli, sevap daha çok olan bir abdest şeklidir. 126. no'lu altın hadis ise Osman bin Affan radıyallahu anh'tan gelmekte. Ondaki adetler ise şimdi üçe çıkacak. Bu ise abdestin kamil olanı, en üstün olanıdır. Osman radıyallahu anh bir su kabı istedi. Sonra su kabı geldikten sonra üç sefer eline o su kabından su aldı ve o aldığı suyla iki elini yıkadı. Sonra, elini iyice temizledikten sonra yani Sağ elini su kabının içine soktu Aldığı suyla mazmaza ve istinşak yaptı Mazmaza dediğimiz olay neydi? Ağzımıza su verme ve ağzımızı çalkalamaydı İstinşak ise burnumuza su verip Burnumuzu güzelce temizlemek idi Sonra üç sefer yüzünü yıkadı Sonra üç sefer dirseğine kadar iki elini yıkadı Sonra başını mezhetti. Sonra iki ayağını topuk kemiğine kadar üç sefer yıkadı. Sonra da dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim benim şu abdestim gibi bir abdest alır, sonra kendi kendine konuşmaksızın, içinden konuşmaksızın iki rekat namaz kılarsa geçmiş günahları bağışlanır. Bir başka rivayette ise Osman radiyallahu anh şöyle dedi. Şayet şu ayet olmasaydı size söylemeyeceğim, rivayet etmeyeceğim bir hadisi. Şimdi size söyleyeyim mi, rivayet edeyim mi? Ben Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle söylerken işittim. Bir kişi abdest alır ve abdestini güzelce yaparsa, sonra namaz kılarsa, o namazıyla ondan sonraki kılacağı namaz arasındaki günahları onun için bağışlanır. Hadisin zavisi Urbe dedi ki, Osman radıyallahu anh bahsettiği bu ayet Bakara suresindeki 159. ayettir ki innelladine yektu mu ne maa enzilna innell biynat min bad ma biynna hul nasfi al kitab ulayke yil anhumullah ve yil anhumulainun ayetidir. Yani şüphesiz ki insanlara kitapta beyan ettikten sonra onlara indiğimiz beyinat ve hidayetten sonra onları gizleyenler var ya. İşte onlara Allah lanet etmiştir ve lanet ediciler de lanet etmişlerdir. Bu ayet olmasaydı ben size bu hadisi söylemezdim. Beni bu hadisi söylemeye sevk eden Allah Azze ve Celle'nin kitabındaki bu lanetle ilgili tehdittir diyerek Osman Radya'dan sözüne girdi. Bu aynı zamanda dikkat çekme usullerinin birisidir. Karşındaki kişinin dikkatini çekmek istersen bu ve buna benzer hak olan bir hususta ihkaz edersin ki dikkatler sana yoğunlaşır. Onun devamında da Aleyhisselatü Vesselam'ın abdest şeklini kendisi bizzat alarak göstermiştir. Ve bu yaptığı işi de Aleyhisselatü Vesselam'ın bu şekilde yaptı diyerek kendi işi, kendi tercihi değil, bizzat Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı işten aldığını öğretmezse dediğinde Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle yaptı, siz de benim bu yaptığım gibi yapın. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam bu şekilde abdest alan birisinin geçmiş günahları bağışlanır. Bir diğer rivayette bu namazıyla bundan sonraki namazın arasındaki geçmiş günahlar bağışlanır diyerek bize güzel bir müjde verdi. Burada da abdestin üçer sefer yıkamakla, abdest uzunluğunun üçer sefer yıkamakla e, kamil bir abdest olduğunu öğrendik. Baş ve mazmazon istinşak ile ilgili adetler 3 diye gelmedi. Onun dışındakiler hep 3 diye geldi. Ellerin yıkanması, yüzünün yıkanması, ayakların yıkanması, kolların yıkanması hep üçer sefer diye geldi. Demek ki bir namaz ile diğer namaz arasında işlenen küçük günahlar bağışlanacaktır bu ümmete bir ikram olarak. Her namaz için böyledir. Her cuma kendi kılınan ile ondan sonraki cuma arasında da böyledir. Her Ramazan orucu kendi tutulan oruç ile ondan sonraki tutulacak oruç arasındaki işlenen küçük günahlara da böyle kefarettir. Allah Azze ve bizlere bir ikramı olmak üzere. Bir kişi abdest alır da abdestini güzel da kasıt ise abdestini kamil yaparsa, tam yaparsa yani. Üçer sefer bütün organların huzurlarını, üçer sefer yıkarsa bu kastedilir. İçinden bir şeyler konuşmaksızın iki rekat namaz kılarsa dediği ise kişinin namazı esnasında içinden herhangi bir şey geçirmemestir. Başka bir şey düşünmemesidir bir şeylerle meşgul olmamasıdır. Sadece Allah Azze ve Celle'nin huzurunda olduğunun bilincinde olması, işte ölümü düşünmesi, ahireti düşünmesi, yaptığı ibadetin bilincinde olması gibi Allah Azze ve Celle'nin huzurunda onu görüyor olmuşçasına namaz kılar ise eğer o namaz onun geçmiş günahlarının, küçük günahlarının kefaretidir. 127. oğlu Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelen hadiste ise Nebimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim abdest alırsa burnuna su çeksin ve burnunu güzelce temizlesin ve her kim isticmar dediğimiz yani büyük abdestinden sonra temizlenirse bunu da tek sayı ile yapsın. Taş ve benzeri şeyler kullanarak temizlik yapıyorsak eğer bunun adedi 3 olacak. 3 ve daha fazla tek sayılı adetlerle yapmak gerekir. 3 defa, 5 defa veya 7 defa. Buna dikkat etmek lazım. Bir diğer hadisimiz de gene Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan gelmekte o der ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden birisi abdest aldığı zaman burnuna su versin ve burnunu güzelce temizlesin. Her kim de temizlik yaparsa, tuvaletten sonra istinca yaparsa, isticmal de denir buna, onu da tek adetli yapsın. Sizden birisi uykusundan uyandığı zaman, elini su kabının içerisine girdirmeden önce, elini yıkasın. Çünkü sizden biriniz elinin nerede gezelediğini bilemez. Biliyorsunuz eskiden böyle musluklar, çeşmeler veya evin içinde sular yoktu. Ne yapılıyordu? Su olan bölgelerden su kaplarıyla evlere su getiriliyordu. Bunlardan bir kısım içmek için kullanılıyordu. Bir kısmı temizlik için kullanılıyordu. Gece birisi Kalkar gece namaz kılmak isterse Veya sabah namaz için kalkar da Abdest almak isterse Su kabından bizim maşrafa ile yaptığımız gibi Kendileri eliyle su alarak Kullanırlardı bunu Çünkü maşrafa ve benzeri şeylere bile ihtiyaç duyan insanlar vardı Fakir insanlar vardı çünkü onlar Su kabının içerisine Elimizi sokma ihtiyacı hissedersek eğer Bunu kullanmamız Elimizi kullanmak zoruna kalırsak Maşrafa, bardak, şu gibi Su alacağımız bir kap bulunmazsa eğer elimizi direkt suya temas ettirmeden önce elimizi yıkayacağız bundan önceki hadiste de abdestin tarif edildiği hadis Osmanlı'dan gelen hadiste de böyle yapılmıştı Eğer üç sefer yıkanır ondan sonra abdest almaya başlanırdı niye? çünkü uykusundan kalkan birisi geze eli nerede gezeledi bilmez yani eli nereye temas etti pis mi temiz mi bunu bilemez uykuda çünkü insan ne yaptığını ee, nereye döndüğünü Efendime söyleyeyim. başına ne hal Niye kutu kestiremez. Dolayısıyla elimizin pis olma ihtimalinden dolayı, yanlış yerlere girmiş olması ihtimalinden dolayı ki bunlar da caridir, mümkündür, elimizi temizleyerek kabın içindeki suyu kereh etmemek ve pis suyla abdest almış olmamak için elimizi yıkamamız gerekir. Şu an her ne kadar buna ihtiyaç duymuşsak da böyle bir olay başımıza gelirse bu edebe, bu adama dikkat etmek gerekir. 128 oğlu hadis ise i̇bn Ömer radıyallahu anh gelmekte. Ona birisi dedi ki ben seni sadece Hacerül Esvet ve onun yanındaki Rukni Yemeni oluşan Yemen tarafındaki iki rükünün istilam ederken onlara dokunurken görüyorum. Ve aynı zamanda ben senin tabaklanmış yani tüyünden yünden ayrılmış ayakkabı giydiğini görüyorum. Üçüncü olarak ben senin sarı boyayla boyadığın elbiseni sarı boyayla boyadığını görüyorum. Dördüncü olarak da insanlar hilali gördükleri zaman tehlil getirmeye başlıyorlar. Yani lebbeyk, Allahümme lebbeyk diye hac için telbiye getirmeye başlıyorlar. Ben seni görüyorum, sen ise terbiye günü buna başlıyorsun. Terbiye günü oluncaya kadar telbiye getirmiyorsun. Terbiye günü ise zilhiccenin sekizinci günüdür hadisi bitirelim. Ondan sonra izah sebebini inşallah onlara değineyim. Yani bunlar neden yapıyorsun? Sen insanlardan farklı olarak bu dört şeye yönelmişsin. İnsanlar bunun dışında bazı işler yapıyorlar. Diyerek bunun sebebini sorunca, Abdullah bin Ömer radıyallahu şöyle dedi. Bana sorduğum bu soruların cevabı şudur. Rukun'a gelince yani Hacı el-Esvet ve onun yanındaki Rukun yemani ile ilgili istilamıma gelince muhakkak ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i sadece o iki taraftaki rükne temas ederken orayı istilam ederken gördüm ikinci sorundaki tabaklanmış ayakkabı giyme meselesine gelince ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i de üzerine kıl tüy olmayan böyle bir ayakkabı giyerekken ve o ayağındayken abdest alırken gördüm bundan dolayı ben de onun Giydiği gibi böyle bir ayakkabı giymeyi seviyorum. Sarı boyayla boyamaya gelince muhakkak ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i yani sarı boyayla boyarken gördüm. Bundan dolayı ben de onunla boyamayı seviyorum. Ee, telbiye getirmeye gelince muhakkak ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mina'ya gitmek üzere binitini harekete geçirinceye kadar tehlil getirmezdi, telbiyeye başlamazdı derdi. Kendisinde görülen bu dört farklı hususu da hep Aleyhisselatü Vesselam'a ref ederek Aleyhisselatü Vesselam'ın bunları yaptığını, kendisinin bunu onu da müşahede ettiği için ona uyma niyetiyle yaptığını anlatmaktadır. Biliyorsunuz İbn-i Ömer radıyallahu anh'ıma sahabenin içerisinden Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı adım adım kulaç kulaç tıp atıp takip eden, onun yaptığı gibi yapan, onun emir ve yasaklanan sonuna kadar riayet etmeye çalışan bir insandı. Onunla ilgili bir tane küçük bir hatırlatma yapayım. Onun Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet olan düşkünlüğüne, onun iyi kazanına ne kadar değer verdiğine bir örnek olsun. Kendisi gençken mescitte yatardı. Ablası Hafsa, Vadiyallahu Anh'a da Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eşlerinden birisiydi. Bir gece rüyasında cehennem zebanilerinin onu cehenneme götürdüğünü gördü. Sonra ablası Hafsa'nın yanına gitti ve ve ben böyle böyle bir rüya gördüm. Bunu Aleyhisselatü Vesselam'a sor bir tevil etsin dedi. Hafsa radıyallahu Anh'a da eşi yanına geldiği zaman kardeşinin bu rüyasını tevil etmesi için Aleyhisselatü anlattı. Aleyhisselatü Vesselam da ona hitaben iki tane şey söyledi. Abdullah ne güzel bir kuldur keşke gece namazda kılsa. Hafsa radıyallahu Anh'a bu sözleri kardeşine söylediğinden sonra İbn-i Ömer radıyallahu anh'a ölünceye kadar gece namazını terk etmemiştir. Çünkü biliyordu ki ay Vesselam heva ve hevesine konuşmaz. Biliyordu ki onun müjdeleri, onun ikazları haktır. Almak isteyen için yeterli bir ikaz. O da bunu almıştır. Allah ona salat ve selam etsin. İbn-i Ömer radıyallahu anh'a adama razı olsun. Hadisimize dönecek olursak sünnete bu kadar düşkün bir sahabinin Diğer sahabilerden veya bazılarının Farklı bir kısım uygulaması Başka birilerinin dikkatini çekince bunu soruyor Bunun sebebi nedir? İbn-i da az önce söylediğimiz gibi Bunların hepsini Aleyhisselatü Vesselam'a ederek onun yaptığını, ondan gördüğü için Bunları yaptığını söylüyor Tek tek onlara bir daha değinelim Birincisi Yemani iki rüknün istilamıydı Biliyorsunuz Kabe'de Dört tane köşe var Bu köşelerden Hacı Aleyhisselatü olduğu köşeye Hacereset köşesi denir. Mescid-i sağ tarafı Hicr-i İsmail dediğimiz o çevrili bölgedir. Sol tarafında da Hacereset kapının hemen altında Hacereset ve onun arkasında da diğer rukun vardır. Hacereset köşesinde Hacer-i denir. Diğer tarafa da Yemen rüknü-l-Yemani denir. Bu iki taraf Hacer-i ve onun arkasındaki iki köşe Yemen tarafında, güney tarafında olduğu için bu iki köşeye rüknül yemaneyn denir. Yemen tarafındaki manasında iki tane köşe manasına yemen tarafı köşe denir. Dolayısıyla Hicri İsmail'in olduğu çeviri bölgedeki iki köşe ise bunlar da Şam tarafı yani kuzey tarafta kaldığı için şameyn denir. Şam tarafındaki iki rükün. İbnü merdi Allahu anhu'ma Hicri İsmail tarafındaki değil de Yemen tarafındaki iki rükne Önem gösteriyor da buraları istilam ediyor Buralara dokunuyor Diğer taraflara Şam tarafındaki ne dokunmuyor Soru soran kişi Bunun sebebini soruyor O da diyor ki ben bu iki köşeye Nebi Aleyhisselatü Aleyhisselam'ın istilam ettiğini Dokunduğunu gördüm Ne zaman? Tavaf esnasında Şam tarafındaki iki rükn'e Dokunduğunu görmedim Bundan dolayı ben bunu böyle yapıyor. Nitekim biz hac mevzularında Kısmı kısmı değinmiştik bundan sonra ile ilgili ders yaparsak orada değineceğiz. Bu iki köşe istilamedileri dokunulur. diye taraflara diğer iki köşeye dokunulmaz. Alimler bunun sebebi olarak da derler ki İbrahim ve İsmail aleyhissalam'ın bina ettiği temeller şu an e, mescidi haramın üzerinde bulunan temeller değildir. Çünkü mescid bir zaman e, yıkıldı, tekrar yapıldı. Yıkıldı, tekrar yapıldı. Aleyhisselatü Vesselam'ın bir kısım hadisinde zaten buna değinir. Hicri İsmail tarafındaki o rukunlerin temelleri orası değil. Bilakis Hicri İsmail'in tamamıdır. Mescidin hemen solundaki hilale benzer yuvarlak Hı. beyaz taşlarla çevirmişleri Hicri İsmail denir. Hicri İsmail. Hicri İsmail. Şimdi o Hicri İsmail'in bulunduğu bize yakın olan ve uzak olan iki köşeye Şam köşesi denir. Sol taraftaki köşeye Şam köşesi denir. Sağ taraftaki yakın ve uzak olan köşede Yemani köşelerden. Yemani köşelerden bize yakın olanlar Ül-Yemani, uzak olan da kapının hemen yan tarafıdır. Hacerü'l-Esved köşesi denir. Şimdi bu iki Yemen tarafındaki yakın ve uzak olan iki temel İbrahim ve İsmail aleyhisselam'ın bina Mescid-i Haram'ı yaptığı temeller üzeredir. Ancak Mescid-i Haram'ın sol tarafı bize göre şu an sol tarafındaki iki temel yani İsmail tarafındaki temelleri bulunduğu haller İbrahim İsmail Aleyhisselam'ın yaptığı temeller üzerine değildir. Ya Hz. İsmail'in tamamı da oran içindeydi. Sonra müşrikler burayı yakıp da paraları yetmediği için, binayı büyütemedikler için, kısa yaptığından bu şekilde kalmıştır. Hatta hatırlayın bir hadisi. Resulullah Selam demişti ki, Ey Ayşe senin kavminin küfürü olan yakınlığı bu kadar yakın olmasaydı ben bu mescidi yıkar tekrar onu asıl temeller üzerine yapardım dedi ama yapmadı. Niye? Çünkü Mescid-i Haram'ı yıkıp da asıl temelleri üzere yapacak olsaydı kavminin bir kısmının kalbine şüphe gireceğinden veya geçmiş olan bağlılıklarından dolayı bir kısım rahatsızlık duyacaklarından endişeleni de yapmadı bulunduğu hal üzere bıraktı. Hatta bir daha bir mevzu da hatırlatayım. Zübeyir bin Abba'mın ol Abdullah radıyallahu anh halifeliğini ilan ettiği zaman Mescid-i Haram'ı yıkmış tekrar Aleyhisselatü Vesselam'ı ikaz ettiği gibi bu Hicri İsmail işini alacak şekilde genişletmiştir. Ve sebep olarak da demiştir ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ifade edildiği çok oldu. Şirkten kopan Müslümanların şirkeye olan yakınlıkları artık uzaklaştı. Artık insanların gönlüne, haline iman yerleşti. Şu an Aleyhisselatü Vesselam'ın endişeleneceği bir ortam, durum yok diyerek mescidi yıktı. Hicr-i İsmail'de için alacak genişletti. Sonra onlar biliyorsunuz o e, Abdülmenik ve onun emirleri Abdullah bin Zübeyir'e saldırma bahanesiyle Mescid-i Haram da yıktılar, bombaladılar talan ettiler, onu öldürdüler İnşallah şehitler, şehit ettiler daha sonra da Mescid-i Haram'ı tekrar bu anki şu anki temeller üzere yeniden inşa ettiler Mescid-i Haram'ın defalarca yıkılması yapılması vardır, onlardan en da bu bildiğimiz halayla işte Hicri İsmail'de asıl temeller üzereydi ancak sonra anlattığım sebeplerden dolayı mescid temeller temelleri kısalınca Sadece Yemen tarafındaki asıl iki temel köşe istilam ediliyor da diğer taraflarda yere dokunulmaz, istilam edilmez, el sürülmez yani. İbn-i Ömer radıyallahu anhuvaya söylenen ikinci şey tabaklanmış ayakkabı giymekti. Tabaklanmış ayakkabı nasıl olur? Deri tabaklanır, ondan yünler, tüyler ayıklanır. O sadece safi deri kalır, o şekilde yapılan ayakkabı giyme. Aleyhisselatü Vesselam bunu böyle yapardı ve o ayağındayken Ona mesederek abdest alırdı Ben bundan dolayı bunu yapmayı seviyorum diyor İbn Ömer radıyallahu anhıma Üçüncü sarı boyayla elbise boyama Mevzusuna gelince Bu hususu geçiyorum çünkü bu ihtilaflı bir mevzudur Sonuncu olarak da İbn Ömer radıyallahu anhıma'ya Sorulan bu sorunun vuku bulduğu dönemde insanlar Zilhiccenin hilali gözüktüğü an itibaren Telbiye getirmeye başlamış. Mekke ehli Halbuki Mekke ehlinin yapması gereken Aleyhisselatü Vesselam'ın yapması, yaptığı hal üzere terbiye günü dediğimiz arefeden bir gün önceki zilhicce'nin sekizinci günü minaya hareket edecekken ihrama girilir, terbiyeye başlanır. Bu insanlar ne yapıyorlarmış? O günden yedi gün önce başlıyorlarmış. Yani zilhiccanın biriyle. Bu ise sünnet uygun değil. Sünnet uygun olan İbn-i radıyallahu anh'ın işaret ettiği gibi zilhicce'nin sekizinci terbiye günü dediğimiz o gün minaya hareket etmeden önce ihrama girilir ve hac netli ihrami girdikten sonra terbiyeye getirilerek minaya hareket edilir. Terbiyenin başlangıcı da Aleyhisselatü bu şekilde yapmasından dolayı ben böyle yapıyorum diyerek ifade edildiği gibi terbiye günüdür. Dolayısıyla İbn-i Ömer radıyallahu anh'a sorulan ve diğerlerinde görmediğim, sende gördüğüm bu ustaların sebebi nedir diye sorulduğunda alınan cevaplar bunlardır. 129 oğlu hadisimiz Ayşe radıyallahu anh'a gelmekte. O da Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bir bize ışık tuzak edebini anlatmakta. Der ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ayakkabı giyme hususunda taranma hususunda ve temizlik hususunda bunun gibi temiz olan işlerinin hepsinde sağ taraftan başlamayı sağda yapmayı sever. Ancak bir kısım pis işler çirkin işler, habis işleri vardır ki bunlara da sol elle başlamak ve sol elle yapmak Az önceki aleyhissalatı değindiğimiz gibi dinimize öğretisidir. Mesela tuvalete girmek gibi, tuvalette temizlenmek gibi bir kişi taranacaksa, ayakkabı giyecekse, elbise giyenecekse, mescide veya bir ortama girecekse hep sağ taraftan başlar. Sağından taranır. Abdest alacaksa sağ elini, sonra sol elini, sağ ayağını önce sol ayağını daha sonra yıkar. Bu şekilde sağla yapılır. Aleyhisselatü Vesselam'ın adabı bize öğrettiği, kendisinin uyguladığı ve bize öğrettiği adabı budur. Enes radıyallahu anh'tan gelen, bugün okuyacağımız son hadisimiz ise 130 nolu hadis. O dedi ki, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ikindi namazı yaklaştığı zaman gördüm ki insanlar içinde su bulunan bir su kapı aradılar ama su bulamadılar. Bu esnada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e içinde az bir su bulunan bir su kapı getirildi. Resulullah Aleyhisselam o su kabının içerisine elini koydu ve insanlara o sudan abdest almalarını emretti. Ben suyun nebinin elinin altından fukur fukur kaynadığını gördüm. Ta ki insanların sonuncusu abdest alıp abdestini bitirinceye kadar bu elinin altından su fukur, fukurlaması, kaynaması devam etti. Bir başka rivayette bu abdest alan kişiden 70 ila 80 kişi olduğunu rivayet etmiştir. Enes radıyallahu anh. Bunun benzeri birçok olay vuku bulmuştur. Nebimiz aleyhisselatü vesselamın mucizeleri dur, oldukça fazladır. Özellikle de çöl ortamında, susuzluğun e, had safhada olduğu ortamlarda bunun gibi mucizelere de ihtiyaç vardı. Suyun olmadığı ortamlarda bize Nebimiz aleyhisselatü vesselam Allah azze ve celle'nin öğrettiği dini aktaracak şekilde aktararak teyemmümü öğretmiştir teyemmümü emretmiştir ancak kendisinden mucize sağdur olan bir peygamberden de insanlar bazen mucize beklerler veya suya ihtiyaç duyarlar da bu ihtiyaç olur gerçekten o an teyemmümle de yetinebilecek olsa da böyle bir durumda e, onun mucizesinden ispat edilir şüphesiz ancak şu an öyle bir imkan yok herhangi bir mucize gösterecek peygamber yok hayatta mucizeler biliyorsunuz peygamberlere has olaylardır. Öyleyse biz abdest alacak bir suya imkanına sahip değilsek temiz toprak bizim için yeterlidir. Teyemmüm yaparız. Bundan sonraki bahisler de gelecek inşallah. Hangi durumlarda yapılır, nasıl yapılır. Onun teferruatına gireceğimiz için şu an değinmiyorum. Sadece ismini söyleyerek geçiyorum. Teyemmüm yaparız ve her ne olursa olsun durumumuz, halimiz teyemmüm ederek namazımızı vaktinden sonra bırakmayacak şekilde namazınızı kılarız. Bu bizim için yeterli olur. Evet, bugünkü söyleyeceklerim bu kadar. Sübhanek ve bihamdik alamin.